Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Soru soruldu. Kur'an okunurken hanımların başörtüsü takması gerekir mi? Böyle bir zorunluluk var mıdır? Bu hususta bir delilimiz bulunmamaktadır. Ayetten ve hadislerden Kur'an okuyacak olan kişilerin, özellikle bayanların okuyacakları zaman başörtülerini almalar gerektiği hakkında bir Ayet bulunmamaktadır. E, aksine Nahas suresi 98. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Yani Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Demek ki Kur'an okuyacağımız zaman kadın erkek herkesin yapması gereken işler Şeytanın şerrinden, kovulmuş şeytanın şerrinden, şeytandan Allah'a sığınmak olacak. Kur'an okunacağı zaman. Yani hanımların, bir hanımlar hakkında ayrı bir tahsis, erkekler hakkında ayrı bir tahsis bulunmamaktadır bu ayette. Her erkek ve kadın buna muhatap oluyor. Yani hadislerde de bu hususta bir tahsis söz konusu değil. Kadınlar Kur'an okuyacakları zaman örtülerini taksınlar diye bir şart bulunmamaktadır. Ee, bazı alimler bunu Kur'an'a hürmeten yapmaları uygundur, daha güzeldir diyorlar. Yani hanımlar evlerinde Kur'an okuyacakları zaman bunu bir edep olarak düşünürlerse, yani ede okuyanlar edepsiz olmaz, yanlış anlaşılmasın, kendilerince Allah'ın kelamı karşısında daha saygılı olmak istiyorlarsa yaparlar. Ama bu şart değildir. Yani böyle bir zorunluluk yoktur. Bu konuda zorunluluk olabilmesi için bir delil olması gerekir. Oysa böyle bir delil bulunmamaktadır. Baş açık olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.